O da şu dakikada büyük matemlerden sonra birbirini seven iki kalbin ilk tesadüfünde hissedilen ağlamak arzusuyla Hüseyin Nazmi'ye bakıyordu. O vakit ikisinin de gözlerinde daha o mateme dair bir kelime teati edilmeden seri ihtilaçlar hasıl oldu. Ahmet Cemil kendisini zapt etti. Fesini çıkarıp fırlatmak için arkadaşının gözlerinden gözlerini ayırdı. ''Verici yine havadisi söyle.'' dedi. ''Havadis.'' gidiyorum o kadar Ahmet Cemil hayretle döndü Nereye gidiyorsun? Yalnız orası belli değil. Teşebbüslerini mi biliyordun? Sefaretlerden birine tayin edilmek için daima uğraşıyordum. Nihayet Hüseyin Nazmi ellerine ovuşturuyor, arkadaşından sevincini saklayamıyordu. Nihayet tayin edilmek üzereyim. Paris, Londra, Brüksel, Madrid velhası bir yere. Benim için ilk meslek kademesini teşkil edecek bir yer olsun da Hüseyin Nazmi'nin çocukça sevincine karşı Ahmet Cemil duruyordu. Bu Mesut Rafii ki zengin bir babaya emin bir hayata malik olduktan sonra istikbaline parlak bir meslek hazırlayan bu arkadaşı kıskandığı için değil fakat bunlar hep boşa çıkan emellerini bahtsız başlayarak yine bahtsız devam edecek gibi görünen hayatının mahrumiyetlerini takrir ettiği için ağır bir yeyis duydu. İnsan kendisinin sefaletini bir servetin ihtişamı yanında, betbağlığının hükmünü bir saadet nümayişi karşısında daha büyük bir acı ile anlar. Bu bir saniye zarfında ta mukaddimesinden şu ana kadar ikisinin hayatını teşkil eden tezat silsilesi fikrinin içinden geçti. Ne düşünüyorsun Cemil? Tebrikte tehavür ederek aldığı habere karşı durgun kaldığına utandı, bu suali başka bir sualle iptal etmek isteyerek Demek hemen gidiyorsun dedi Hüseyin Nazmi'nin hemen gitmesi onun için bir başka ehemmiyete haizdir. O gidecek olursa ilameye ne olacak? O bulunmadıkça mesele birçok zorluklar kesbediyordu. Hiç olmazsa ondan bir vaat alacak olsa. Hüseyin Nazmi diyordu ki kim bilir zannetmem ki o kadar çabuk gidebilmek mümkün olsun. Resmi muamele hiç olmazsa bir ay süren. Ondan sonra Ha sana verilecek başka bir haber var buna da ayrıca memnun olacaksın. Ahmet Cemil bu ikinci şeyi bekleyerek arkadaşının yüzüne bakıyordu. O gülerek söyledi. Senin küçük Lamia'yı veriyoruz. Kulaklarında bir şey tıkandı. Hüseyin Nazmi'nin sesini bir uğultu içinde duydu. Gözleri bulandığı durduğu yerde vücudu sağalanıyor zannetti. Veriyoruz ne demek? Bu kelimenin başka bir manası olup olamayacağını düşünüyordu. Tıkanarak sordu. Ne demek? Hüseyin Nazmi alay ediyordu. Ne demek olacak? Ben gidiyorum, eve bir eniş de geliyor. Şu dakikada Hüseyin Nazmi'ye hücum ederek bağırma kafesini duydu. Şu sözler ağzından taşmak istiyordu. Demek beni aldattınız. Demek onu bana vermeyecektiniz. Lakin bilmiyor musun ki ben ona malik olamazsam benim için hayat bitmiştir. Ölmekten başka bir şey kalmamıştır boğularak tebrik ederim dedi fakat artık lakırdıya devam edebilmek için kuvveti yoktu bir iskemleye düşmek neviinden oturdu nefesini zapt ederek bir şey ilave etmek istiyor fakat bir kelime daha söylerse saklamak istediği bu müthiş ızdırabı şu şimdi kalbini kıran vahşi yeyisi gizleyememekten korkuyordu kendi kendine mümkün değil alaya diyor şimdi bana hayır lamean senindir diyecek demek ki ben ''Ah ben şimdiye kadar söylemeli değil miydim? Ya beni anlamamış, Lamia'nın benim hayatıma lazım bir şey olduğunu hissetmemişse?'' diyordu. Bir aralık aklına son bir ümit geldi. ''Belki henüz bitmiş bir mesele değildir.'' dedi. Aksini haber almaktan ürkerek istiza hizmet edecek bir şey söylemekten çekiniyordu. Fakat sabredemedi. ''Demek izdivaç meselesinin takar ürünü bekleyeceksin.'' Hayır, o takarrür etmiş bir mesele. Fakat düğün te ahyür etse bile hiç olmazsa nikah resminde hazır bulunmak istiyorum. Ah bi sen Cemil. Şimdiden kendime nasıl bir hayat tayinine başladım. O zaman Hüseyin Nazmi tasavvurlarını anlatmaya başladı. Tayin olunacağı memlekete göre bir hayat tarzı ihtiyar edecekti. Bir yandan resmi vazifesiyle meşgul olacak, bir yandan da bir mektebe ya hukuka ya siyasi bilgilere yahut güzel sanatlara intisap edecekti. Anlatıyor, kendisini kımıldanmadan sabit nazarlı gözlerle dinleyen arkadaşına uzun uzun emellerinden bahsediyordu. Ahmet Cemil karşısında anlamadığı, duymadığı şeylerden bahseden bu adama o boş ve sabit nazarıyla bakarken başka bir alemde gibiydi. Kendi kendine "Ah, mümkün değil." diyordu. "Bütün hülyalarımı kaybettim. Fakat bunu evet, hayatımda yalnız bunu muhafaza etmek isterim. Bu işittiğim şeyler hep yalan olabilir. Bunları umulmayan bir akıl alt üst edebilir." Lamia'yı başkasına vermek beni öldürmek demek olacağını şu karşımda gülerek hülya kuran adam anlamalı değil mi? Ya o Lamia kendisi? O vakit Ahmet Cemil Lamia'nın parlak siyah gözleriyle kendisine tatlı bir tebessüm içinde kavvi bir sadakat vaadi yolladığını görüyordu. Aşkının bütün muhtasar tarihini teferruat ve tafsilatıyla zihninden geçirdi. Hepsi hatırasından birer birer geçiyordu. Lamia'nın çocukluğuna ait vakalar, bon marşıdaki tesadüf, bu akşam burada gezerken gözlerinin selamı, daha sonra o müsamere, ya o defterin altına yazdığı iki kelime, yalnız Lamia'nın muhabbetine bir senet hükmünde değil miydi? Şimdi zihninde Lamia'yı babasının annesinin ısrarına karşı nefsini müdafaa edememiş bir zavallı sıfatıyla görüyor, kendi kendine, İhtimal ben burada kalbimin koptuğunu hissederken o da yukarıda ağlıyor diyordu. Ah onun kendisi için ağladığını bilse, evet bunu mümkün olup da görse, yalnız bununla müteselli olacak, yalnız bu mükafatı mukabil onu kaybetmeye muvaffakat edecekti. Bir aralık, lakin ben ne kadar cebin bir adamım, niçin hepsini Hüseyin Nazmi'ye söylemiyorum? Neden şimdi bütün hakikati itiraf ederek onu bana ver, o benim olmayacak olursa, Hayat artık taşınamayacak bir yük hükmünde kalacak demiyorum," dedi. Sonra bütün zavadlılığı, fakirliği, mesleksizliği aklına geldi. Lamia'yı ne sıfatla talep edecek? Ona nasıl bir tasarruf hakkı gösterebilecek? Lamia kendisinden ne kadar uzak, ne kadar uzaktı? Lamia'yı bana veriniz demek hususuyla bugün onun bu derece biçareliğinde bu talebe cesaret etmek beni evinizde kabul ediniz, beni doyurunuz, beni besleyiniz demek mesabesinde değil miydi? Ah Lamia'nın beklemesi mümkün olabilse o muvaffak oluncaya kadar bekletseler. Şimdi yine Lamia'yı kendisi gibi şu boşa çıkan aşkın matemiyle mahzun görüyordu. Hüseyin Nazmi cevap vermiyorsun Cemil diyordu. Sonra arkadaşının matemini düşünerek bu sualine nedamet etmiş göründü. Canın sıkılıyorsa dışarı çıkalım dedi. Ahmet Cemil'in yalnız kalmaya ihtiyacı vardı, artık bunalıyordu. Ah, bugün buraya niçin gelmişti? Şu dakikada evinde o hayatının her sırrına muhnis olan odacıkta olaydı, yatağının üzerinde kıvranarak, yastıkları ısırarak, mecnun bir yeyis tuyaanıyla Lamia'nın da matemini tutacaktı. Burada Hüseyin Azmi'nin karşısında bir şey yapamayarak durmak müthiş bir azaptı ki artık metanetini sarsıyor, sabrını tüketiyordu. Biraz dışarıya çıkabilmeyi, bir küçük necat vesilesi olmak üzere telakki etti. Evet, çıkalım dedi. Öyleyse beni biraz bekle giyineyim. Hüseyin Azmi çıkınca Ahmet Cemil ayağa kalktı, boğuluyordu. Havasız kalmış gibi ciğerleri darlaşıyordu. Kütüphanenin penceresine dayandığı Bahçeye baktı. Demek bu hülyasına da veda etmek, bundan da vazgeçmek lazım geliyor. Bir sarmaşığın üstünde iki serçe yek diğerini kovalıyordu. Sonra gözleri kapının önünden bir arabanın toz kasırgalarına bulanarak geçişine daldı. Şimdi ne yapacak? Gözleri arabayı takip ederken o kendi kendine soruyordu. Buna da böyle miskin bir teslimiyetle mağlup mu olacağım? Bir şeyler yapmayacak mıyım? Dil şeyleri kırıp parçalamayacak mıyım? Hey Hat, artık elinde kırılıp parçalanmış bu hayat kalmıştı. Ah, onu şöyle avucunun içinde sıkarak ayaklarının altına atsa, büsbütün ezip bir küme çamur yapsa. Diyaralık durduğu pencerenin altında kumların çıtırdadığını işitti. Kim olduğunu görmüyordu. Sonra yavaş yavaş Lamia'nın mürebbiesini fark etti. Acaba Lamia da beraber mi? Evet, bir ayak sesi daha vardı. Eliyle göğsüne bastı. Onu görmeye nasıl tahammül edecek? O zaman mürebbiesine yetişmek için Lehamia'nın biraz acele yürüdüğünü gördü. İkisini de arkalarından görüyordu. Onlar şüphesiz akşam seyranını yapmak için bahçe kapısına doğru ilerliyorlardı. Kapıya yaklaşıyorlardı. Ahmet Cemil bu çehreyi bir defa daha görmeye muhtaçtı. Gözleriyle onu adeta çekiyordu. Lamia başını çevirdi, köşke baktı. "Ahmet Cemil şimdi beni görecek." diyordu. Lamia köşkün ikinci katına bakıyordu. Sonra karşısındaki tuhaf bir işaret etmiş gibi küçük bir kahkahayla güldü, elini salladı, başını çeviriyordu. Gözleri aşağı pencereye tesafif etti. Yalnız o kadar. Bir nazar ki iğne taflı ile beraber ayrıldı. Bir nazar ki orada şu pencerede kimse yokmuş gibi kayıtsız, manasızdı. Artık onu görmemek için oturdu. Şimdi şu 1 saniyeden sonra Lamia'ya bir husumet hissediyordu. Biraz evvel onu gülüyor görmekten tahammül edilemez bir işkence duymuştu. Eğer Lamia bu küçük nazar içinde ona bir tesniyet manası göndermiş olsaydı hepsini unutacak, yalnız o nazarın hatırasını Bütün kırılan aşkının bir yadigârı kabilinden hayatının sonuna kadar saklayacak, ruhunun içine sararak bu yadigârı hayatının biricik saadet nasibesi hükmünde besleyecekti. Fakat bu öyle bir nazardı ki hiçbir şey ifade etmemekle beraber Ahmet Cemil'e bütün Hülyas'ının bir yalan olduğuna şüphe edilmeyecek bir bedahâmetle şahadet etmişti. Demek Lamia ile onun arasında hatta bir ülfet bakiyesi, bir mazi yardışı bile kalmayacak. Demek aralarında her şey bitmişti. Şimdi Lamia'yı kaybetmekten değil, fakat bu nazardan müthiş bir ızdırap duyuyor. Hele Lamia'nın o yukarıya bakarken güldüğünü bir cinayet kabilinden affetmiyordu. Lamia şimdi nazarında ona hıyanet etmiş bir vefasız sıfatında görünüyordu. Evet, yalnız bu nazar bir cinayet hükmündeydi. Biraz evrakki tebessümüyle, bir saniye sonraki nazarıyla Lamia, "Güya yukarıya ne kadar bahtiyarım." derken aşağıya "Bu kim oluyor?" demişti. Hüseyin Nazmi içeriye "Geç mi kaldım?" diyerek girdi. Ahmet Cemil, "Ben zaten çıkmaktan vazgeçtim." dedi.